Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Pazartesi ve perşembe oruçları için sahura kalkmak şart mıdır? Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan oruçları için sahura kalkmamızı emretmektedir. Bunda hayır vardır. Peygamber'e itaat etmek gerekmektedir. Ramazan oruçlarında sahura kalkmamız nasıl emredildiyse diğer oruçlarda da aynı durum söz konusudur. Yani orucun Ramazan'daki şartları neyse Ramazan dışındaki şartları da aynıdır. Ramazan içinde tutulması gereken ya da sakınılması gereken her ne varsa Ramazan dışındaki oruçlarda da aynı durum söz konusudur. Allah'ın Resulü ne, nasıl tarif etmişse, ne yapmamızı emretmişse, ister Ramazan'da olsun, ister Ramazan'ın dışında olsun, ona göre hareket etmeli. E, o şekilde yapmaya çalışmalıdır. Ancak sahura kalkamama gibi bir durum söz konusuysa da bu caizdir. Ama mümkün mertebe, yani elde bulunan imkanlar doğrultusunda sahura kalkmaya çalışmalı ve Allah Resulü'nün tavsiyesine göre orucumuzu Tutmalı. Tutmamız gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.